Hümeti misafirler, değerli konuklar, gecemizi ziynetlendirme adına sözlerinden güzeli olan programımıza Kur'an-ı Kerim ile başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirmek üzere Hafız Bilal Ömeroğlu hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي يقول لأزواجك إن كنتن لا تريد الدنيا. إن كنتم لا تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكننا وأسرحكن صراحا جميلا Ve in kuntun اللهم هو الله Yani sa Yani See you. مبينة يضاعف لها العذاب ضعف وَمَن يَقْنُتْ Altyazı وَنَكَحَ أَحَدَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ فَمَتِّعُوهُنَّ وَقَرَّبُوا إِلَيْهِنَّ قُرْبَ الْعَقْدِ ثُمَّ تَطَاوَلُوا مع مَا Varnafibuyutikun, Varnafibuyutikun, naola اذْكُرُونَا مَا يُتْلَى في بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ Allahü Akbar. Veli Allahı alhamd. Sadek وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم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 konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi. Ve eshabihi ve etbaihi ecma'in Allah'a hamdolsun O Allah'a ki Varlığın yegane haliki odur Yegane malik olan Yegane terbiye eden odur Onun peygamberine salat ve selam olsun ki Yegane rehber odur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 Ama bir müddet sonra nübüvetin 10. yılı olduğu zaman o günler Malik İbni Nadır isimli biriyle de evlenmiş. Malik İbn Nadır da aynı aileden, aynı kabileden Ümmü Süleymide Beni Necar'dan, o da Beni Necar'dan. Beni Necar demek hangi kabileden bahsettiğimizi zihninize düşürmüştür. Sanırsam o kabile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 hayatından çıkarmadığı ilkelerdir. Müslüman oluyor. İman ediyor. Kocası Ebu Talha'yla mutlu bir evlilikleri oluyor. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam daha Ebu Talha'yla evli olduğu o günlerden bahsediyorum. Bakın ilk günlerde Ebu Eyyub el-Ensari'nin evindeyken ashab Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'a hediyeler sunuyorlar.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 ya Eba Umeyir, ma faale nugayir? Ey Eba Umeyir, ne yapıyor senin Nuhaiz? Kuşun hal hatırını soruyor. O da efendimize diyor ki, bir hayır ya Resulullah diyor, kuştan haberler anlatıyor efendimize. Resulullah'ın Medine'deki halinden bahsediyorum. Bir çocuğun halini soran bir peygamber. O çocuğun kuşunun halini soran bir peygamber.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 sonuna kadar kemalata yürüyüş gibi bir yürüyüş olmaz işte Ümmü Süleym validemiz teslimiyetin müminin hayatında nerede durmasını böyle anlatıyor bir Müslümanın ideal halinin teslimiyetten geçtiğini beyan ediyor 2 ana babaya ve kardeşlere ihsan ideal bir evladın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 Yine Ümmü Süleym'in sofrasında birleştirsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.